Başlayalım söze Karagöz'üm Bak dostum Bak dostum değil birader Hak dostum İyi iyi Neye iyi Karagöz'üm desene Ne diyeceğiz birader Hak dostum Çak dostum Keçisin Karagöz Sen de ketinin arkadaşısın birader Niye hak dostum demiyorsun Diyorum ya Ne diyorsun Yak dostum değil tak dostum Vallahi canıma tak dedi Tak dostum buk dostum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 ...sana da iyi günler Hacı var. Ne o Karagöz'üm? Saç baş dağılmış. Koşluyorum Hacı var. Nefes alacak zamanım yok. Zor attım kendimi buraya. Hayırdır ne oldu? Dünya işleri işte. Bazen üst üste biniyor. Anladım anlat. Allah kolaylık versin. Zamanını iyi kullanırsan biraz daha rahatlarsın Karagöz'üm. Zaman zamandır Hacı var. Akreple yel kovan bir ayar tutturmuş gidiyorlar işte. Yok o tamam da yani her şeyin bir pratik yolu vardır. Az zamanda daha çok şey yapabilirdin Mesela. Mesela yapacağın işleri listele. Biri bitmeden ötekine başlama. Bunu bana biri daha demişti. Yaptım ama o gün bütün işlerim ters yüz oldu. O yüzden aklını kendine saklacayım. Yapma ya. E, bu işte bir yanlışlık vardır Karagözüm. E, tecrübe konuşuyor burada. Bakacayım. ...son günlerde kalan faturalarım vardı... ...tamam dedim teker teker gidelim... ...girdim su faturasını ödedim... ...sonra yine girdim kuyruğa... ...bu sefer elektrik faturasını... ...tekrar girdim kuyruğa... ...bu sefer telefonu ödedim... Yine Yahu girdim hepsini kuyruğa. birden ödesene... ...hepsini birden ödesene... Ne o kuyrukla canın sıkılınca... ...madde bir gümledi mi? Bir şeyin gümlediği yok... ...sırayla yap dedin ya... ...tamam Karagöz'üm... ...tamam da yani bu maddeye geçelim... ...gelelim ikiye... Ne sabır var adamda yahu. İlla bildiğini öğretecek. Gereksiz zaman harcamalarını kesecek. Televizyona, bilgisayara sınır getireceksin efendim. Aa, onlar benim enerji kaynağım. Onlardan aldığım gazla bir fırlıyorum sokağa. Akşama kadar götürüyor beni. Nasıl oluyor o? Yahu bazı kanalların ana haberlerini izleyip de fenalaşmayan... ...tutmayın beni çıldıracağım demeyen var mı tartışma programlarını... İzleyip de nabzı fırlamayan var mı? Böyle saçma sapan programlar var. Evlendirin beni, güldürün beni, ettirin beni. Biz zıvanadan çıktık iyice birader. E, tartışma programı? Ha, e, tartışma da var, atışma da var. Ha tartışma, ha atışma. Dozunu ayarla bari Karakacığım. Merak etme, benim bir tırlatma katsayım var. O zaman kumanda hanıma geçer, duruma göre o ayar çeker. E hadi bakalım, sonra efendim. ...sana her an lazım olan eşyaları... ...belli bir yerde tutmalısın. Çünkü aradığında strese ve telaşa girmeyesin. Ha, ...her an lazım olanlar. Cüzdan, araba anahtarı... ...iş yerin anahtarı... ...bunlar bende yok zaten. O zaman bu maddenin lüzumu da yok. Hoppala... ...olan üzerinden gidelim Karagöz'üm. Olan üzerinden. Olan ile ölmüşe çare yoktur Hacı Yvatın. Ne alaka? Neyse neyse. E sonra ne desek? E, ha, tamam... Üzerine fazla yük yükleme. Hele de bunun için uykundan fedakarlık etme. Ben bin kere diyorum ama dinleyen kim? 12 saatlik uykumu bölmeyin diyorum. Yapmayın diyorum. Yok artık. Ee, şey affedersin. Yani o ne kara gözüm öyle? Ne ne birader? Hiç kara gözüm hiç. Neyse. Başka olumsuz düşünmeyi bırakacaksın. Çünkü bunda vücudun da olumsuz etkileniyor. Olumlu konuşup... ...olumlu motive olmalısın. Ya ben hep olumlu konuşuyorum. Yetişir diyorum. Sıkıştırmayın diyorum. Ama laf aramızda hep ben haksız çıkıyorum birader. Bunu da çözmüş değilim anlayacağın. Neyse neyse. Ben sana bir ara çözdürürüm kara gözüm. Eyvallah. Hadi bakalım. Benden bu kadar. İyi. Sen yoruldun. kapanıcı ben yapayım bari bugün. Bana uyar. Efendim. Vaktimiz dolmuş. Gelmişiz sonuna. Her ne kadar sürçülü insan ettikse...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 gürültü yapmayın yeah. stüdyodayız <gülüyor> <gülüyor>